İzlediğiniz Bu dizinin betimlemesi Muammer tarafından Çiçekler gibi biten on, Sevgili dostlar, Tronun beni yanından hep, hepinize sevgiler, saygılar. Her hafta olduğu gibi açık yadyoda canlı olarak sizlerle birlikteyim. Daha doğrusu birlikte değil, iki sevgili konuğum var. Ee, sevgili İlkin Yakuboğlu, e, aylardır, aylardır aslında onu programa almaya çalışıyorum. Fakat Ankara'da yaşadığı için e, bu tesadüf bugün bugüneymiş. Sevgili İknur, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ve e, Ayşe Nurkoli var. Tanıyanlar tanır, tanımayanlara kısaca hatırlatayım. E, aslında şimdilik kişisel bir çalışması yok ama Karadeniz müziğini hem teorik düzeyde, hem de e, sahnelerde, pratik düzeyde, hem kardeş türkülerle, hem de e, Birol ile yaptığı çalışmalarla e, bildiğimiz... Bilmeyenlerin öğrenmesi gereken son derece değerli bir ses ee, Hoş geldin Ayşenurcu Hoş bulduk Muhammed Bugün çok konuşmayacakmış Ayşenur ee, İlk günle daha rahat konuşabilirim diye Fakat umuyorum en kısa zamanda e, hazırlıklar var Bir takım somut çalışmalar netleşir Seni de tamamen programa, e, programda senin konuştuğun bir e, şey yaparız Bir turnum beri yanı yaparız Tabii. <gülüyor> Şimdi e, sevgili Yılık aslında ne garip bir tesadüf ki e, telefonda anlatmışımdır. E, ben seni Almanya'da keşfettim. Evet. Duydum haberini aldım. E, Almanya'da bir konserv vesilesiyle gittik. Yollarda e, arkadaşımız beni davet eden arkadaşım ki onunla da liseden tanışıyoruz. Ta 1980'lerden beri. Evet. E, arabada Arabaya teybe bir müzik koydu. Allah Allah. Çok gerçekten e, beni vurdu yani. Ay Dinler dinlemez. <gülüyor> e, hem tabii e, soundu yani ortaya çıkardığınız e, başta başına, hani kemençesiyle vurmalarıyla ortaya çıkan ve evet. e, biraz sonra değineceğimiz Fuat Sakan'ın eli diyen evet. e, düzenlemeler hem senin sesin e, bir parıltı oluşturdu bende ve ben mutlaka bulmalıyım. Meğerse Arkadaşımın arkadaşıymış İlknur. Ondan sonra birbirimizi bulduk. Zaman zaman telefondan görüştük. Ondan sonra bugün de kısmetmiş beraberiz. Son derece mutluyum İlknur'cum. Ben de aynı şekilde. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Ne canım. demek? Keyifle. Ee, aslında zannetmeyin ki bu program bir e, Anadolu müziği programı, bir Türk müziği programı. Aslında bu bir Balkan müziği programı. E, fakat iki haftadır e, bu şekilde denk geldi. Geçen hafta Bartok üzerine konuştuk. E, Bartok belgeseli çeken bir e, yönetmen dostumuz. Sizgin Türk e, birlikteydi benimle. E, bu haftada e, ancak şu günlerde İstanbul'da bulunduğu için e, İlk Nuro programı konuk ettim. Dolayısıyla haftaya yana eğer son anda bir konu çıkmazsa e, Balkan müziğine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi insanın kendisini anlatması zor ama birazcık dostlarımıza seni tanıtalım. Kim? İlk Nuri Yakıboğlu ne yaptı? Ne okudu? Veya hmm. okudu mu? Evet. Biraz şey yapalım yani bir, bir genel bilgileri verelim dostlarımıza. Gerçekten söylediğiniz gibi insanın kendini tanıtması çok zor. Şöyle söyleyebilirim 12 yaşından beri müzikle iç içeyim ben ee, bizim ailemizde işte bağlama çalan, kemece çalan insanlar olduğu için etkileşim oldu demek ki ee, işte 12 yaşında bağlamayla başladım, türkülere çok meraklıydım daha yani biz Karadeniz sonra, mi? Başka yörelerin türkülerinde çalıyor Başka yöreleri de söylüyordum hı hı. Ee, daha sonra işte benim şanssızlığım çok kalabalık bir aile oluşumuz, 10 kardeşiz biz evet ee, ...tabii istediğin şartlarda... ...eğitim alamıyorsun. Ben Nereden? Çok istedim. Tonya'dan değil mi? Tonya'dan. Tonya'dan. Hı hı. Daha sonra işte... E, ...Ankara'ya geldim uzun yıllar sonra... ...Kültür Bakanlığı Amatür Halk Müziği Kurularında... ...Büyükşehir Belediye Kurularında... E, ...kendimi bu alanda geliştirmeye çalıştım. Ha, korist olarak çalıştım. Korist olarak evet. çalıştım. E, o, orada... E, ...çalışmalar sırasında ben fark ettim ki... ...artık... E, ...kemenciyi çalmam gerekiyor benim... Da, e, 2-3 yıldır kemenceyi çalıyorum ben. E, çalmaya çalışıyorum daha doğrusu. Öğretmenin abim mi? Evet. <gülüyor> evet, kuşkusuz. E, evet. Albümde kemenceleri... Albümde kemenceleri Muhammed Yakupoğlu çalıyor. Evet. Fuat Sakal'ın Nazlıstar albümündeki rap parçasında parçasını da beraber çalmışlardı. ...işte şanssızımız bizim birbirimizden uzak kalışımız... ...bir arada olup daha faydalı güzel şeyler yapabiliriz ama uzak olduğu için... Abim burada, sen Ankara'da Abim yaşıyorsun. Abim Almanya'da, Aa, ben Almanya'da. Ankara'da, evet. Evet. E ama bir şekilde başlamışsınız bir yerden. Evet. Artık yani teknolojiyle veya bir şekilde insanlar kısa zamanda bir şeyler daha fazla... ...imkan söz konusu olduğu için... ...geçmişe göre evet. bir şeyler yapabiliyorlar... ...yani bir yerden başlamışsınız... ...umarım evet, başladığınız evet. gibi keyifli... ...arkası gelir, nice... E, ...albümler çıkar ortaya... ...umarım, Umarım. ben de Fuat Hoca'ya teşekkür ediyorum... ...Fuat Sakay'a, onun desteğiyle... ...bu Yakınlar Uzak Oldu albümünü çıkardık... ...sekiz ay önce... evet ...yakınlar uzak oldu, tekrar Hı -hı. edelim... E, ...Art Vizyon'dan çıkmış... Evet. ...pek kolay bulunmuyor... ...ama meraklısı... E, Eminim e, tunanın bir yanında Karadeniz müziği severler mutlaka vardır. E, olmayanlar da zaten hani Karadeniz olması gerekmiyor zaten. Evet. E, <gülüyor> bu merakla arayıp bulacaklar. Yeni baskısı yapılmış galiba değil Yap mi? Yapılmış evet. Bu konuda şikayetler geliyordu bize yani bulamıyoruz, temin edemiyoruz diye. Biz firmayla görüştük yeniden baskısını yapmışlar. Satışa sunulmuş şu anda. Ee, biz kazı ara hani bulamayan dostlarımız için Art Vizyon'un telefonunda da veririz programın sonuna doğru. Hı hı. Merak hı. eden e, şirketi arasın zorlasın ve evet. bu halime sahip olsun. <gülüyor> e, başka türlü olmuyor bu işler. Maalesef. Peki e, devam edelim sohbete ama Kemençeyle gelmişsin. E, hı hı. Yazık yani onu değerlendirelim. <gülüyor> ne dinleyeceğiz? E, ben çok sevdiğim bir türkü Ruhi Soğucan da söylemiş olduğu İyi gidi Karadeniz'i canlı çalıp söyleyebiliriz. Tamamdır. Gidi Karadeniz Yaşını alim ayrılan kavuşmaz mı? Haydi haydi ayrılan kavuşmaz mı? Sağ olasın sevgili Ekrem Teşekkür ediyorum. Peki eee... Bu albümün içine yazdığın yazıyı okurken, evet. e, halk müziğinin ve Karadeniz müziğinin e, son dönemdeki e, hepimizin bildiği yorulaşmasından bahsetmişsin ve evet. a, arı bir müzik, saf bir müzik yapmanın e, öneminden söz etmişsin. Evet. E, bu tip kaygıların öne çıktığını görüyorum yani yazdığın yazıda. E, nasıl ortaya çıktı bu albüm yapma fikri? Yakınlar uzak oldu albümünün. E, düşünce şey e, nasıl oluştu? Yakunlar Uzakol'da albümü yapmadan önce ben e, daha önce ortak bir kase çalışması yapmıştım. Yine Karadeniz müziği yapan bir abimizle beraber. E, orada gördüm ki çok yanlış tanıtılıyor Karadeniz müziği. E, ben e, kendi çapımda derlemeler yapmaya çalışıyorum. İşte şu an e, popüler kültürde Karadeniz müziğinin yansımasını hepimiz görüyoruz. Abuk sabuk sözler. Ee, o yörenin e, geleneksel müziği kullanılarak yapılan, yanlış tanıtılan bu da kültüre çok zarar verdiğini düşündüm ben. Aynı i̇şte, zamanda büyük saygısızlık. Büyük saygısızlık evet yani yani o, var olan o geleneksel müziğe e, çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum ben. İşte e, kendini şarkıcı veya müzisyen diye adlandıran insanların e, kültürü bilmeden... Yani ben kendim Karadenizli olarak çok rahatsız oluyorum o tür müzikleri dinlerken yani... Bazı bu işi gerçekten güzel yapan sanatçı abilerimizi, ablalarımızı ayırıyorum. Onları... Üç 5 tane onlar zaten. Evet. Bunları saymak az kolay. Var, maalesef. Ee, i̇şte bizim köyümüzde mesela çok güzel ağıtlar var. Oturak kaydeleri var. Bunlar çok fazla bilinmiyor. Çok fazla gündeme gelmiyor. Yani sırf eğlence adına tabii bir de ticari kaygılarla yapılan bu tür işler bizim yüzümüze çok zarar verdiğini düşünüyorum. Bir de başka bir şey değineceğim. senin kullandığın kemençe bizim alıştığımız daha böyle tiz ve metalik giren kemenceden biraz farklı. Evet. Yani daha beni zil, kemen doğrusu. zil kemenci diyorlar. O daha çok o da şeyden kaynaklanıyor. Karadeniz'de kadın kemenci çalmaz, ayıp karşılanır bu. Yani Karadeniz'deki kadın yaşantısını bilenler bilir, çok cefalı yaşarlar. Ee, o kadar cefa içinde işte yük taşırken bir sürü iş yaparken ayıp olmuyor. Kemence çalması neden ayıp oluyor düşüncesiyle ben kemence çalmaya karar verdim. Ee... Bir i̇syanla bir <gülüyor> tabii en güzeli. Evet. Aileden bir tepki gelmedi herhalde müzisyen oldukları için herkes. Yani bizim ailemizde hep müzik vardı da yani bu şekilde tabii birazcık annem pek istememişti ne yalan söyleyeyim. Ya ne lüzum var yani hani. Evet, yani bize yakışmaz gibisinden ama yani tabii o boyutunu bilemez, o kadar tahmin edemez. Ben müziği çok seviyorum, türkülere aşık bir insanım. Kendi türkülerimde, türkülerimin de daha güzel yansıtılması için emek harcıyorum işte. Şimdi albümden bir şarkı daha dinleyelim. Dört numarayla ilgili bir bilgimiz var mı? Oradan istersen aktar. Ee... Şapkayı yazdırırsın. Duygulu Karayağız. Bir, duygulu bir A, parça. Du, duygulu e, e, orman. O sizin bahsetmiş olduğunuz Türkiye orman türküsü. Evet dört numara. <gülüyor> I do. Ne dediler yarın mı? O di benden yireksiz. Evet e, Karadeniz Müziği dinliyoruz bugün. Sevgili İkmal Yakuboğlu ve e, sesi çıkmayan, çok konuşmayan Ayşenur Kılıvar e, misafirlerim. Evet, e, albüm repertuarını nasıl yaptın? E, i̇çinde zaten belirtmişsin, biraz önce de söyledin e, derleme çalışmaları yaptığını. Evet. Şimdi derleme çalışmalarında kadınların çok büyük önem var. Bana sorarsan Anadolu'da bugün hı hı. ve e, erkeklerin kadınlardan derlemesi hala bildiğimiz nedenler yüzünden çok güç. Evet. Dolayısıyla ben çok e, önemli bir yerim var kendi. ...müziğin içinde Ayşe Nur da ee, sen de yapıyorsun değil mi evet. derlemeler en başta annenden olmak üzere. Evet Hı -hı. yakın çevremden başlayarak hem şimdi yapıyorum. Ee, nasıl oluşturdun repertuarı ya yani nasıl derledin bu türküleri? Ben ee... Muhabbet kasetleri vardı. Çok eski yıllardan kalma. Onları dinledim. Yani anonimleşmiş olan... E, e, Kendi aranızda kaydedilmiş şeyler. Evet. Aha. Bir de hep e, doğaçlama türküler yazılır Karadeniz'de. Maniler... E, atma türkü dediğimiz şeyler. Atma türküler de çok var. İşte böyle belli bir konusu yoktur Karadeniz türkülerinin. Evet. Çok destanlarda var işte e, konular. E, ben... İşte Diğer teyzelerden, ninelerden, de dedelerden işte yazıp aldım. Da çok işte ben 23 yaşına kadar Tonya'da kaldım. Oradaki insanların yaşayışını hepsini çok iyi biliyorum. E tabii ki onlardan kaynağım onlar oldu benim. Onlardan derleyerek bu türküleri hazırladım. E yani melodileri de mi o insanlardan? Evet, evet. Yani yoksa zaten hı hı. sık sık duyduğun için ezberden ezber Yok, var, var olanların haricinde tabii ki onlardan da beslendi konuda yani bu albümü yaparken sonuçta birçok şey birbirine karışabilir evet. hani bir belki sordum falan tekrar melodileri hı hı. E, bir de işte kaynak mahalle türkümüz vardı bizim esprili bir şekilde yazılmış e, sevgilisinin en kötü şeysi güzel görünen bir türküden bahsediyoruz onu e, bir abimizden derleme yaptık Sözümüzü onlara ait. Evet. Ee, peki bir türkü daha... canlı olarak söyleyeceğiz, değil mi? E, ben Ayşenur e, ben, müzik konusunda beni çok destekledi. Ben kendisine de çok teşekkür ediyorum. E, i̇leride onunla çok ediyorsun? güzel arkadaşı, şeyler yapacağım. Arkadaşlarım destekleyecektim. <gülüyor> Ama bizim e, Karadeniz'de pek fazla olmuyor bu yani. Gör, yani görüntü olarak bir şeyler. Destekmiş Anne. gibi görünüyor ama gerçek anlamda Aşanur Kolivara. Her tarafta insanlar ediyorum. arasında hep rekabet de var çünkü değil mi? Evet. Şimdi. E, şimdi e... bunun kanıtlayan bir Türkü söyleyebiliriz mesela. <gülüyor> Tabii. Bir duyuru yapalım o zaman önce e, veya Türküyü söyleyelim ondan sonra konuşalım. Olur. Önce Türkümüzü söyleyelim. E, sanıyorum birçok dostumuzun bildiği bir Türkü. Hı -hı. Acaba ka yık denize karartı var acaba ka yık dur ben özledim yarımı vallasam mı yık ben özledim yarımı vallasam mı yık dur Oy dumanlar dumanlar hep dalları sardınız Yüreğimin <gülüyor> derdini bir sanız ağlardınız Güzeller çoktur ama meyili biri ne olur Güzeller çoktur ama meyili biri ne olur Karardı kara deniz taştı bu yana taştı Karardı kara deniz, taştı bu yana taştı. Haber verin yarıma, gözlerim doldu taştı. Haber verin yarıma, gözlerim doldu taştı. Harika. Ve Kazım Koyuncu'ya, Kazım Koyuncu'yu sevgiyle saygıyla... Ee, Anlıyoruz hep beraber Evet ee, Bir seneyi doldurmuşuz değil mi Ayşenur? Evet, evet. Ee, Bu bağlantıyla Pazar gecesi e, Kazım için bir konser yapılacak Yazım Kıvet Kültür Merkezi'nde Kadıköy'de İstersen konserin ayrıntılarını Biraz bize anlat Ayşenur'cuğum aslında bu Grup Helesa'nın bir konseriydi. Grup Helesa Karadeniz müzikleri yapmaya çalışan bir müzik grubu. Ben de işte solist olarak o grupta çalışıyorum. Ee, Nazım... Aslında beğeni de sanki büyük oranda sensin grubun. Gibi ya hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani benim biraz daha belki deneyimim var bu konuda biraz öncülük yapıyorum bazı konularda. Hı hı. Ee, Nazım'daki arkadaşlarla, işte Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki arkadaşlarla tarihe baktık. 25'i Kazım'ın ölüm yıl dönümüne geliyor. Öyle olunca biz de grup olarak konserimizi e, Kazım koyunca ithaf edelim dedik. E, konseri organize ettik, işte parçaları hazırladık. Bunu yaparken işte mesela Birol Topoloğlu gibi... Öncelikle Karadeniz ile Laz Müziği'yle uğraşan arkadaşlarımıza ulaştık. Onlara bahsettik. 25'i işte Kazım'ın Ölüm Yıldırım'ına geliyor. Birlikte bir şeyler yapsak diye. İşte seninle konuştuk. Muhammer Ketencioğlu ve Kadın Sesleri mesela bir Kazım şarkısıyla programımıza katılacak. Bir Rol Topaloğlu e, Lazca şarkılarla programımıza işte iki Lazca şarkıyla katılacak. Kaftığı Müzik Topluluğu biliyorsunuzdur. İberya. Evet İberyalar, Gürcü müziği yapan arkadaşlar katılacaklar. Ee, ...Sumru Ağır Yürüyen ve e, Hava Karataş arkadaşlarımız katılacaklar. Hemşin e, albümümüz var bir tane. Boba adlı evet, yeni evet, çıktı. Hikmet Akçiçek ve işte e, arkadaşları ekip olarak katılacaklar. Böyle e, katılan müsyen arkadaşlarımız birer Aslında ikişer. Aslında yok yok yani pek evet. kimse kalmadı geriye karadeniz. Böyle biraz Karadeniz'den Kafkaslara doğru uzanacağız. İşte Abazca'dan, Megrelce'den, Gürcüce, Lazca, Pontusça şarkılarla... E, Kazım'ı hep birlikte e, analım Vallahi istedik. Allah haber versek belki türüt bile gelir. <gülüyor> Bilemiyorum. <gülüyor> Tabii bizim sahnemiz herkese açık. E, sonuçta bu hep birlikte anmak hoş olur diye düşündük. Çok anlamlı bir dayanışma. Evet. E, hep birlikte orada olacağız. Saat 20.30'da e, Kadıköy'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde meraklısına duyurulur. Ücretsiz galiba değil mi konserler? 5 milyon gibi ufak bir ücreti var sanıyorum hani... Nazım evinin konser Tabii. şeyleri o şekilde. Peki e, senin yakalamışken madem azıcık iki cümleyle gruptan biraz bahset. E, sizin grubunuzdan biraz bahset. Hanımlardan mı oluşurdu tamamen? E, hayır. E, bizim grubumuz... E, ...Dale ...vardı. İlk çalıştığım grup... ...bir ara hala devam eden... Las Kadın Korosu arkadaşlarımız... ...hatta yarın akşam kardeş Türkülerle birlikte... ...Harbiye Açık Havada sahne alacaklar. Dalipenena e devam ediyor... ...çalışmalarına güzel bir kadın çalışması. Ee, grup da ...yine genç bir grup... ...yani yeni bir grup. Ee, grup Elesa ile biz... ...Doğu Karadeniz coğrafyasındaki... ...kültürler üzerine... E, ...hem değerlemeler yapıyoruz... Bir takım işte e, akademik çalışmalar bir tık bazı arkadaşlarımız tarafından devam ediliyor. Bunun biraz dışında. Türkçe Gürcüce, Rumca. Evet Rumca e, şarkılar söylemeye çalışıyoruz. Yani derdimiz biraz o kültürleri e, hakkını vermek. Gerçekten layık oldukları bir şekilde icra etmeye çalışıyoruz, sahneye yansıtmaya çalışıyoruz. Sadece müzikler konusunda değil, genel olarak kültür konusunda bir araştırma yapıp onu İcra ederken Hak ettiği değeri vererek. Zaten hepsi beraber. Şimdi yani müziği kültürden onun arka planından nasıl ayırabiliriz ki? Yani az önce de ilk günle konuşurken bundan bahsettik. Yani şarkıcılar Hı. işte ster olma tavrı işindeki pek çok şarkıcı yalnız Karadeniz müziği için geçerli değil bu. Bütün müzik gelenekleri için veya pop için geçerli. Hı. Yaptıkları işin adını koyabilecek birikime sahip değiller genellikle. Ve o zaman da bir yere kadar gidiyor. Biz i̇lk Nur Yakupoğlu'nu ilk dinlediğimizde daha dinler dinlemez aslında müzikal olarak ve düşünce olarak kültüre yaklaşım olarak aynı yerde durduğumuzu hissettik. Tanışınca da hiç de yanlış bir kanıya kapılmadığımızı fark ettik. Gerçekten çok hoş bir birliktelik oldu bizim için. Güzel çalışmalar yapmayı umut ediyoruz İlknur'la beraber böyle iki kadın dayanışarak. Yalnız bence bir farkınız var. Sen e, meseleyi bir şekilde e, o, o kültürü tabii ki biliyorsun, hissediyorsun ama e, sonradan e, kültür yapısını oluşturmaya çalışıyorsun. Hı hı. Oysa İknur kendi içinden geldiği haliyle hı hı. bize yaklaştı bence. Hı. Yani biz biraz dolaşarak yapıyoruz o işi. O zaten oradaymış. Evet İknur içinden geliyor. <gülüyor> Direkt evet, merkezinden. Evet. <gülüyor> ee, İknur'cum şimdi canlı bir şarkı dinleyelim. Ee, neyi dinleyeceğiz? E, i̇ki numarayı çalacaktık galiba. Kasetten mi? CD'den çalalım. Tamam. Hangisini istiyorsanız olsun. E, i̇ki numarayı i̇ki. çalacağız. Bilgiler sende olduğu için, olduğu için senin aktarmanı rica edeceğim. Neydi tamam. şarkımızın ismi? Karayaz. Evet Karayaz e, derlemelerinden birerlandı yine. Evet. Dinleyelim. Allah'a Evet sevgili dostlar, Tunal'ın bir yanımda Karadeniz müziği üzerine konuşuyoruz. E Karadeniz'de Balkanların aslında çok doğrudan bir bağlantısı var. E, ve yakından uzak olduğu albüm üzerine konuşuyoruz. Sevgili İlknur Yakıboğlu ve Ayşenur Koli var yanımda. E, biraz albümün özelliklerinden bahsedelim istersen e, İlknur'cum. Öncelikle Fuat Saka yaptı düzenlemeleri. Evet, müzik yönetmenin Fuat Saka yaptı. Çok şanslısın, ee, güzel bir evet, noktadan başladın. Evet, o yönden şanslı hissediyorum kendimi. Teşekkür ediyorum buradan da. Ee, yani bu parçaların orijinalliği bozulmaması açısından çok fazla e, altyapıda e, zengin enstrümanlar kullanmak istemedi Fuat abi'nin fikriyle bu. Tabii, gitar çalmış ee, galiba evet, Fuat Saka. Evet, gitar, Sakar. ritim ve kemençeden oluşuyor. Evet. Dinlediğiniz Ritimleri gibi. kim çaldı? Ritimleri de Fuat abi çalmış. Ellerine sağlık diyorum. Müthiş, müthiş valla. <gülüyor> müthiş yani evet. çok e, güçlü bir ritim e, dokusu var evet. albümde. O zaman üç kişi yaptınız yani albümü. Sen, abim ve Fuat Saka. Evet, bir o de kadar. yani çok şey bir zamanımızda, kısıtlı bir zamanımızdı. Biraz böyle hızlı bir şekilde oldu kaset diyebilirim. Hani biraz daha özenseydik daha iyi olacaktı demek ki ama yine de... Ben seviyorum, bilmiyorum dinleyenler kendileri ilk adımları hep e, bir öğrencilik olarak görmek lazım. Yani umuyorum evet, evet. bundan sonra evet. içinden geçeni daha çok daha fazlasıyla uygulayabileceğin albümler yaparsın. Umarım Ayşınur Kolivar'da da bu konuda beni desteklerse, <gülüyor> fikir alışverişi yaparsak güzel olacaksın siz, siz, sizin gibi değerli sanatçıların eleştirilerine de çok ihtiyacımız var. Ses veriyor da, musun Ayşınur herkesin? <gülüyor> Elbette. <üzerinde. gülüyor> Ee, tamam o zaman başka bir şey kalmadı yani. <gülüyor> Şimdi eee <gülüyor> bir tane daha koyalım mı canım? Koyalım vaktiniz varsa. Yata yata yata, çamaç içi çurudu sulardan yata yata sulardan yata. Aradım sevduğumu bir gün akşamla kadar bir gün akşamla. Aradım sevduğumu bir gün akşamla kadar bir gün akşamla. Kokalak turuk kalık, onu kokalak turuk derede ala bulu kokalak turuk çıksın halu gözlerin etmeyilse sevdalu getmeyilse çıksın halu gözler unutmeyilse sevdaluk getmeyilse Gel ya uşağım Yemem ah nenem yemem Sevdam aklıma geldi Sevdam aklıma Yemem ah nenem yemem Sevdam aklıma geldi Sevdam aklıma Harika <gülüyor> e, Ellerinize ağzınıza sağlık Ben de Ayşenur'a eşlik etti için teşekkür ediyorum Büyük bir zevkti. Şimdi e, hemen kağıda bak bakalım. Artvizyon'un telefonunu verelim. Çünkü e, daha önce başımıza geldi pek çok arkadaşımıza önerdik. Evet. Piyasada bulamadılar bu albümü. Hı hı. E, dolayısıyla... Eğer onlar yeterince e, güzel bir dağıtım yapamıyorlarsa <gülüyor> arayanlara yardımcı olacaklar. Evet, Öyle bir o konuda o, biraz problemimiz oldu bizim. Evet. borcu ama yani onu yapmak zorundalar. Sonuçta sen meseleler bu albümü basmazlardı. Mutlaka yani. hani teknik bir evet. e, zorluk vardı herhalde. Hemen Hı. orada yazıyor mu telefon ha, bir Telefon sorayım. numarası e, 0212 243 72 20 Art Vizyon'un telefon numarasını. Evet. 243-72-20. Evet. Piyasada İlknur Yakuboğlu'nun yakından uzak olduğu albümünü bulamayan varsa... ...243-72-20'den evet. e, arayıp bu şekilde tedarik edebilir. Evet. Taksim civarında anladığımız kadarıyla. Evet. E, firmanın yeri. Yani un kapanına gitmek zorunda değilsiniz. Yok. Evet. Galiba zamanımız doluyor. Nedir durum Olkancığım? Hemen canlı olarak soralım. Evet. Evet. Albüme başlama e, albümün başlatan şarkıyı dinleyelim. Eski günler. E, şu Tonya'nın içinde gerçekten çok duygulu, çok sıcacık bir şarkı. Evet. Ilgısız bir soracağım ama soru soracağım ama e, bildiğim kadarıyla Tonya'da çok insan e, doğuştan e, iki dilli olur yani Rumca da konuşur. Evet. Sizde konuşulur mu? Bizim e, tam merkezde pek konuşulmaz ama e, e, de kelimeler var yani. Rumca kelimeleri kullanıyoruz bizde Ama e, yani bunu düzgün konuşan Kum yatak, İskenderli civarlarında konuşuluyor. Daha çok köylerde herhalde. Köylerde evet. Evet. Peki e, son olarak dinleyelim. Ondan sonra veda edeceğiz. Tamam. başına da değiller konak yani değiller konak Şütonyalım başına da değiller konak yani değiller konak e gitti eski günler da o o hani o günler hani hani günler. E gitti eski günler da o o yoy, hani o günler hani. Kargalandı daha kargalar Yüksek dalar kargandı daha kargalar havalandı kargalar havam. Hanip bende şehir ekta oyoy şehir ek yaralandı şehir ek yaralı. Hanip bende şehir Taşın altında yeri taşın altında peri balır peri taşın altında yeri taşın altında karlar yedi kapattı da o yol konuşulmuş karlar yedi kapattı da o Bunlar uzak, o diyak, aluruz. Arpanar o, da uzak, o gitti, gelmedi, vay O balı oldu, gelmedi, vay O balı Evet İlknur Yakupoğlu'nun e, 8 ay önce yayınlanan Yakınlar Uzak Oldu adlı albümünü konuştuk e, canlı olarak da 3 tane türkü seslendirdiler Ayşenir Kolubar'la birlikte. E, i̇çimizden geldiği gibi doğal bir sohbet oldu. Ben ikinize de önce sevgili İlknur'cum bu aylardır planladı, planlayıp da yapamadığımız program e, için çok teşekkür ediyorum. E, ...düşündüklerini, müziğini bizimle açık radyo dinleyicileriyle paylaştığın için. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sizin, e, siz Muammer Ketencoğlu'na ve Ayşenur Kolivar'a... E, ...sizin sayenizde ben dinleyicilerle buluştum. Ayrıca açık radyo çalışanları da çok teşekkür ediyorum. Benim için çok gurur verici bir gündü bugün. Umarım e, çok daha zaman geçmeden ikileriz... İkinci albümü de yaparız. Umarım ortak bir çalışma da yaparız ileriki zamanlarda. Niye olmasın, <gülüyor> niye olmasın? Çok isterim. Biz olabildiği kadar ufkumuzu açık tutmaya çalışıyoruz. Niye olmasın? Ayşenur'cum yani çok, Ayşenur edin çok edin. teşekkür ederim sana da. Ben de teşekkür ederim. Bunu saymıyorum öncelikle. İnşallah başka bir zaman yine birlikte olacağız. Ee, sevgili dostlar, program sonrasında 15 dakika yine telefonun başında olacağım. Ee, düşündüklerinizi ya da paylaşmak istediklerinizi... E, Telefonla bana ulaştırmanız mümkün. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan e, bana ulaşmanız mümkün. Ve tabii e, arzu ederseniz İbnül Yakuboğlu'na da ve Ayşenur Kulivar'a da. Evet. E, bir hafta sonra görüşmek üzere sevgiler saygılar. E, tekrar ikinize de teşekkür ediyorum. Umarım yeniden vesileler ortaya çıkacak.